Sovyetler Birliği 1987'de Afganistan'dan çekileceğini açıkladığında Usame Bin Ladin, Eymen El Zevahiri ve diğer radikal İslamcılar bunu cihadın zaferi olarak yorumladı. Amerikan silahları ve eğitimi olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını hatırlamak istemiyorlardı. 80'lerin sonunda Berlin duvarının yıkılışı, Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği'ndeki komünist yönetimlerin çöküşüne bakan Amerikalı yeni muhafazakarlar ise bunları dünyadaki kötülüklerin odağı olarak gördükleri Sovyetler Birliği'ni Afganistan'da uğrattıkları yenilginin sonucu olarak açıkladılar. Radikal İslamcı ve yeni muhafazakar çevrelerdeki zafer havası 90'lı yılları nasıl etkiledi? ...Cezayir ve Mısır'da radikal İslamcı hareketlenme ve Amerika'nın birinci Körfez Savaşı. Afganistan'da savaş sona ererken İslamcılar arasında çatlaklar belirmeye başlamıştı. Afgan mücahitlere Arap dünyasından destek sağlayan ılımlı lider Şeyh Abdullah Azam, İslam devrimlerinin barışçı yollardan yaygınlaştırılabileceğini düşünüyordu. Şiddet sadece savunma halinde mübahtı. Ama Mısırlı Eymen El-Zevahiri ve çevresindeki radikaller Azam'a karşı örgütlenmeye başlattılar. Elzefahiri bu süreçte daha önce Abdullah Azam'a büyük mali destek vermiş olan Usame Bin Laden'i de kendi yanına çekmeyi başardı. Onu kendi kurduğu küçük ve radikal İslami cihat örgütünün emiri ilan etti. 1989'da ılımlı lider Abdullah Azam bombalı bir saldırıda öldürüldü. Kim tarafından öldürüldüğü hala bilinmiyor. Azam'ın ölümüne rağmen 90'lı yılların başlarında ılımlı siyasi İslam'ın mayası tutacakmış gibi göründü. Cezayir'de yerel seçimlerde büyük başarı sağlayan İslami Selamet Cephesi'nin genel seçimde zafer kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Mısır'da da yine ılımlı bir hareket olan Müslüman kardeşler yeniden destek kazanmaya başlamıştı. Her iki hareket de barışçı yollardan yeni bir toplum modeli yaratmayı amaçlıyordu. Mısırlı Müslüman Kardeşler Örgütü'nden El Benna şöyle konuşuyordu o yıllarda. İnsanları eğitim ve ikna yoluyla değiştirebiliriz. Amacımız popüler bir taban yaratmak. Doğru yol bu. Askeri darbe istemiyoruz, şiddet istemiyoruz. Sadece haklarımızı istiyoruz. İnsanlar bize inanırsa, hükümetler de halkın taleplerine cevap vermek zorunda kalır. Fakat İslamcılar barışçı yollardan elde edecekleri iktidarı mutlaklaştırmaya yönelebilirdi. Bu Mısır ve Cezayir'de o zamana kadar iktidarı paylaşmış olan kesimler arasında büyük bir telaş yarattı. Cezayir'de 91-92 yıllarında insan hakları bakanı olan Ali Harun şöyle ifade ediyor bunu. C'est un dilemme. Comment a trouvé une autre solution pour <gülüyor> arrêter Büyük bir açmaz. Seçim sürecini durdurup ikinci turu iptal etmenin bir yolunu mu bulacaksınız yoksa iktidarı bir daha seçim yapmayacağız çünkü demokrasi dine aykırı diyen adamlara mı teslim edeceksiniz? Bu açmaz karşısında Cezayir ordusu müdahale etti ve 1991 darbesiyle seçimleri geçerse sayıp iktidarı aldı. Aynı sıralarda Mısır hükümeti de Müslüman kardeşler örgütüne karşı harekete geçti. O yıllarda Müslüman kardeşlerin lider kadrosundan olan Esam el-Eryan bunun siyasi sonuçlarına dikkat çekiyor. What happened is a wave of arresting Muslim brothers, a wave of military for Muslim brothers, going to kill... Müslüman kardeşlere yönelik bir tutuklama furyası başladı. Askeri mahkemelere gönderildi. Bazıları işkencede öldüler. Toplumun her kesiminde hür seçimi engellediler. Böyle olunca da cehennemin kapıları açıldı. ılımlı grupların önü kesilince yer altındaki radikal gruplar aldı yürüdü. Şiddetin yolu açıldı. Mısır ve Cezayir'de radikal gruplar hem daha radikalleşti hem güçlendi. Usame Bin Laden o yıllarda yayınlanan bir video mesajında... ...İslam devriminin namlunun ucunda olduğunu ilan etti. Elzevahiri, Bin Laden ve diğer radikaller... ...Afganistan'daki başarılarını tekrarlayabileceklerini... ...Cezayir'de, Mısır'da ve başka yerlerde İslami devletler kurabileceklerini düşündüler... sıralarda Sovyetlerin Afganistan'dan çekilmesini kendi zaferleri olarak gören diğer grup, Amerikalı yeni muhafazakarlarda kendi devrimci projelerini dünyanın başka yerlerinde uygulamaya koymak için sabırsızlanıyordu. Yeni muhafazakar teorisyenlerden Michael Ladeen. Sloganımız kahrolsun baskı yönetimleri. Özgür ülkeler istiyoruz. Amerika'nın özgür ülkelerle dolu bir dünyada daha güvenli olacağına inanıyoruz. Bence Amerika'nın kaderi bu. Çünkü Amerika her zaman için diktatörlüklerin saldırısıyla karşılaşacak. Dolayısıyla da kazanıp kazanmayacağımız koşullara bağlı ama bir şey kesin. Savaşmamız gerekiyor. Başka bir seçeneğimiz yok. Yeni muhafazakarlar dünyadaki en tehlikeli diktatörlerden birinin Amerika'nın 1980'lerde İran karşısında destek verdiği Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin olduğunu düşünüyordu. 1990 yılında Kuveyt'i işgal eden Saddam Hüseyin artık yeni muhafazakarların yeni hedefi haline gelmişti. Zamanın Amerikan Başkanı George Bush tarafından oluşturulan Uluslararası ittifak savaşın hedefinin Kuveyt'i kurtarmak olduğunu ilan etti. Ama yeni muhafazakarlar daha o zamandan Savaşın aslında Bağdat'tan bitmesi için başkanı etkilemeye çalışıyorlardı. Fakat başkan Bush, başkan Reagan'dan farklıydı. Her konuda yeni muhafazakarların görüşlerini paylaşmıyordu. Kuvvetteki Irak güçleri çekildikten kısa süre sonra savaşın sona erdiğini müjdeleyerek yeni muhafazakarları hayal kırıklığına uğrattı. Kuvveti, Bush Amerikanın görevinin dünyayı değiştirmek değil, dünyada istikrarı sağlamak olduğunu düşünüyordu. Şer güçlerine karşı Amerikanın asil savaşı gibi söylemler onu fazla etkilemiyordu. Baba Bush'un ulusal güvenlik danışmanı Brent Scowcroft çok daha sonra 1996 yılında "Niçin Körfez Savaşı sırasında Saddam Hüseyini devirmeyi hedeflemediniz?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı: "Saddam Hüseyin is not a threat to his neighbors. He's Saddam Hüseyin komşuları için bir tehdit oluşturmuyor. Sinir bozucu, rahatsız edici biri ama tehdit değil. Bunu başardık. Zaten amacımız hiçbir zaman Saddam Hüseyin'i devirmek değildi. Eğer böyle olsaydı, askerlerimiz bugün hala Bağdat'ta olabilirdi. Bu da büyük bir başarının tam bir kaosa ve muhtemelen yenilgiye dönüşmesiyle sonuçlanabilirdi. Yeni muhafazakarlar öfkeliydi. Bir fırsat kaçırılmış, Amerikan dış politikasına yeniden liberalizmin muğlaklığı hakim olmuştu. 90'ların başlarında dünyayı değiştirme perspektifiyle baktıkları dış politikada, Başkan Bush'un siyasetlerinden hayal kırıklığına uğrayan yeni muhafazakarlar, İç politikaya yoğunlaştı. Doğal müttefikleri kiliseyle birlikte geleneksel ahlaki değerlere dönüş kampanyası başlattılar. Cumhuriyetçi Parti'nin 1992 yılındaki olağan genel kurulunda aşırı dinci muhafazakarlar partinin karar mekanizmalarına hakim oldu. Bu eğilim seçim manifestosuna da yansıdı. Amerikan seçmeninin gözünü korkutacak kadar radikal bir muhafazakarlığa gittiler. Sonuç Demokrat aday Bill Clinton'ın 1992'deki dramatik seçim zaferiydi. Bunu izleyen 8 yıl Clinton, yeni muhafazakarların yeni hedefi olacaktı. Aynı dönemde Mısır ve Cezayir'de demokratik ilerleyişleri engellenen İslamcılar radikalleşmiş, rejimi şiddet yoluyla değiştirmeye yönelmişlerdi. Bu hareketlere artık Afganistan'dan dönen Eymen El Zevahiri, Usame Bin Ladin gibi radikallerin fikirleri yön veriyordu. Emenel Zevahiri, Usame Bin ile birlikte Sudan'daki bir çiftlikte üstlenmişti. Buradan Mısır'daki İslami Cihad Örgütü'nün eylemlerini yönlendiriyorlar ama aynı zamanda Arap dünyasının diğer köşelerindeki gruplara da destek veriyorlardı. Fakat bir sorunla karşı karşıyaydılar. Kitleler hala izlerinden gelmiyordu. Şiddeti daha da yaygınlaştırdılar. İslam'ı reddeden rejimlere, onları destekleyenlere, Hatta onlara ses çıkarmayanlara yönelen şiddet mübahtı. İslami Siyasi Düşünce Enstitüsü'nden Doktor Azzam Tamimi. There was definitely a logic. The logic is that you assault the leaders, you assault those who are associated with them and eventually you assault the people. Bir mantık vardı kesinlikle. Şöyle ki, çürümüş rejimin liderlerini, onların çevresindekilere ve giderek bu liderleri kabullenen kitlelere de saldırmak mübahtı. Bu kabullenme aktif olmayıp sessiz kalmak şeklinde tezahür etse bile sonra ekonomik hedeflere, turistlere saldırmak mübah oldu. Şimdi bunlar rejime para sağlıyor. Bu da yoz bir yönetici çevrenin cebine giriyordu. Bu mantıkla hedefleri sonsuza kadar genişletmek mümkün. Cezayir'de bu mantık tamamiyle kontrolden çıktı. İslamcı grupların eylemlerine ve onlara karşı ordunun yürüttüğü bazı harekatlara hedef olan on binlerce sivil öldü. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. 1997'ye gelindiğinde geride 100 bine aşkın ölüm bırakan Cezayir'de İslam devrimi hedefinin gerçekleşmeyeceği anlaşılmıştı. Şiddete tepki gösteren halk İslamcılara tepkisini kitlesel gösterilerde sergiliyordu. Ayman Zevahiri zawahiri ve Usame bin Ladin 1997'de 10 yıl önce karşılaştıkları Afganistan'a geri döndüler. Arap rejimlerini değiştirme rüyaları başarılı olmamıştı. İslamcı hareketler tarihi uzmanı Jill Kepel. Well 1997 was their failure. Egypt, Algeria, it worked nowhere. 1997 yenilgi yılı oldu. Mısır, Cezayir hiçbir yerde başarılı olamadılar. Kitleler peşinden gitmedi. Çünkü başlangıçta onlara sempati duyanların bile kısa sürede gözü korktu. Radikallerin kullandığı şiddet hiçbir esneklik göstermemeleri, kitlelerle iletişim kuramamaları insanları korkutuyordu. Eymen el-Zevahiri, Peygamberin Bayrağı Altındaki Savaşçılar adlı kitabında açıkça bundan yakınır kitlelerle iletişim kuramadıklarını, onlarda bir bilinç yükseltmesi yaratamadıklarını anlatır. Kısacası, yalnız kaldılar. Yenilgilerinin sebebi buydu. İşte o zaman yeni bir strateji geliştirmeye giriştiler. Uh, as, I, as I mentioned before, uh, we focus our efforts uh, to find games, Jews and Christians or Americans. 1998'de Bin Yardım ve El Zebahiri bir grup gazeteciyi davet ettikleri bir basın toplantısında sözcüleri aracılığıyla yeni bir cihadın başladığını ilan ettiler. Yeni cihadın asıl hedefi de Amerika olacaktı. Bu strateji aslında devrimlerini gerçekleştiremeyen radikal İslamcı küçük bir grubun çaresizliğini ortaya koyuyordu. 90'lara umutla girip hezimetle çıkan sadece onlar da değildi. Amerika'daki yeni muhafazakarlar için de 90'lar başarı getirmemişti. Dış politikada sözlerini yitirmiş, Demokrat Başkan Clinton yönetimi altında Amerika'da geleneksel muhafazakar değerlere dönüş harekatları başarılı olamamıştı. Ama 11 Eylül saldırıları iki grubunda dünyanın da kaderini değiştirdi. İslamcı radikaller dünyayı sarsan eylemlerle yeni bir efsane yarattı. Amerikan yeni muhafazakarları da sonunda Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra bir türlü bulamadıkları yeni düşmanı belirlediler. Yeri, yurdu, büyüklüğü, gücü, büyük ölçüde spekülasyonlara dayanan hayalet bir düşman. Yeni muhafazakarların bu saldırılara verdiği karşılık ise İslamcı radikallere nihayet düşlerini kurdukları efsanevi devrimci hareket şöhretini kazandırdı. Bir sonraki bölümde bu imajın nasıl büyük ölçüde hayal mahsulü olduğunu ortaya koyacağız.